Kardeşlerim, muazzez müminler Müminler Namazla günde beş defa Allah Azze ve Celle'ye sıla yaparlar Oruçla yılda bir defa bir ay Haçla yılda bir defa Allah Azze ve Celle'ye müminler sıla yaparlar Fakat dua o da bir ibadet Müslümanlar hayatlarının bütün anlarında, bütün zamanlarında dua ile Rableri ile beraber olurlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ''eddua'uhu vel ibade" buyurdu. Dua bizzat ibadettir. Müslümanlar dua ederken kendi çaresizliklerini, aciz oluşlarını, Allah Azze ve Celle'ye arz ediyorlar. Diyorlar ki, Ya Rabbi ben bilmiyorum, alim olan sensin. Benim gücümün sınırı var, muktedir olan sensin, her şeye kadir olan sensin. Mümin kendi gücünü, gücünün sınırını bilir. Allah Azze ve Celle dilemeden bir yaprağın bile oynamayacağını, yere düşmeyeceğini bilir. Dua dua kainatın sahibine iltica ederken bu mana bu şuurla huzura çıkar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yata yatarken dua eder, kalkınca dua eder, namaza dururken dua eder, Sofraya otururken dua eder Yemekten kalkarken dua eder Hayatının 24 saatinde bütün anlarında bütün zamanlarında dua var Fakat dua Sadece sözle olan bir amel değil Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan o dua cümlelerini aldık öğrendik kardeşlerim Teberrük olsun diye değil o ifadeleri, o dua cümlelerini müminler, Müslümanlar hayatlarına tatbik edecekler. Eğer hayatımıza tatbik edersek o zaman Allah Teala ve Celle dualarımıza icabet edecek. Ve kâlâ rabbukum ud'ûnî Bana dua edin, size icabet edeyim buyuruyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam dua ediyor Allah azze ve celle ona icabet ediyor karşılık veriyor İki tane hadis size arz edeyim Onları muzakere onları mutala edelim Bu ayetin tefsiri olsun Allah azze ve celle buyuruyor ki bana dua edin size icabet edeyim Peygamber aleyhissalatu vesselam dua ediyor, Allah Azze ve Celle karşılık veriyor. Peki bizler, müminler, müslümanlar, kainatın sahibine ya Rabbi medet diyoruz, imdat diyoruz, çare diyoruz. 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam'ın dualarına neden icabet yok? Sır nerede? Çare nerede? Ne zaman o dualarımıza icabet edecek? İmam Buhari rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Medine'ye muhacir oldular. Fakat Mekke'de kalanlar var, gelemeyenler var. Onların ellerinde kelepçeler, ayaklarında prangalar var. Allahu Ekber dedi diye ayaklarına prangalar vurmuşlar. Sabah akşam sürekli onlara işkence ediyorlar, eza ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazlarda rüküden kalkınca onlara dua ediyor. Allahümme enci Ayyâşe bine Ebi Rabî'in. Allahümme enci Selemete bin Hişâmin. Allahümme enci el bin el Allahümme encil mustadâfîne mine'l-mûmînîn Allahümme enci Ayyâşe ibn-i Ya Rabbi, Allahu Ekber dediğinden dolayı ellerinde kelepçeler, ayaklarında prangalar olduğu halde Mekke'de sabah akşam işkenceye maruz kalan Ayyâş'ı kurtar Allah'ım, Seleme'yi kurtar Ya Rabbi Velid bin Velid'i kurtar, bütün mazlumları, biçareleri kurtar Ya Rabbi Rükûden kalkıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Rükûden kalkınca ashabının, mazlumların, muzdariplerin adını veriyor Onları kurtar, onlara selamet ver Ya Rabbi diyor وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ هَسَّجِبِ لَكُمْ ''Bana dua edin, duanıza icabet edeyim.'' buyuruyor kainatın sahibi. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam dua ediyor. Ebu Bekir amin diyor. Ömer amin diyor. Osman amin diyor. Ali radıyallahu anhum amin diyor. Amin diyenler sahabe, amin diyenler Ayşe, amin diyen Zeynep radıyallahu Aradan zaman geçiyor, Velid bin Velid kurtuluyor, Medine'ye geliyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam yine duaya devam ediyor Allahümme enci Ayyâşe bine Abi Rabî'a diyor, Ya Rabbi bunları kurtar namazdan sonra dönüyorlar buyuruyorlar ki ümmetimin içinde mazlumları biçareleri ezilenleri kurtaracak kahramanlar yok mudur aranızda Velid bin Velid o yeni kurtulmuş Hani bir zindan oradan çıkmış Medine'ye gelmiş O acılar o ızdıraplar henüz onun zihninde terü taze Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam böyle buyurunca Ben Ya Resulallah diyor Medine'den ayrılıyor Mekke'ye gidiyor Ayyâş ile Seleme'nin olduğu yeri tespit ediyor Nerede onlara hangi da işkence ediyorlar Bir kadın bunlara yemek götürüyor ölmeyecek kadar O kadına emretmişler o kadının yolunu, güzergahını takip ediyor. Bir gece yarısı operasyon düzenliyor. İki sahabeyi oradan çıkarıyor, zincirlerini ellerinde, ayaklarında kırıyor. Duvarda delik açıyor ya da yukarıdan çıkarıyor. 3 günde 400 küsür kilometrelik yolu yaya kat ediyorlar Medine'ye geliyorlar çünkü ardından peşinden Mekke geliyor onları arıyorlar O halde Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın huzuruna çıkıyorlar Yani kardeşlerim Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Bana dua edin duanıza icabet edeyim Önce dua eden peygamber aleyhissalatu vesselam, amin diyenler Ebubekir Bekir, Ömer, Osman Ali radıyallahu anhum iki, üçüncüsü, o duayı sözden fiile taşıyacak kahramanlar olacak. Velid bin Velid gibi ayağa kalkıyor Velid, ben ya Resulallah diyor. Bu ümmet düştüğü zaman mazlumlar, muzdaripler, mustazaflar Allahu Ekber diyenlerin ellerine kelepçeler, ayaklarına prangalar vurulduğu zaman Velid bin Velitler meydan yerine çıktılar. Arkada Abu Bekirler, Ömerler dua ettiler. O halde muzdazaflara, mazlumlara imdad ettiler. Salahaddin Eyyubi Velid bin Velit'tir. Sultan Alpaslan Aslan Velid bin Velit'tir. Ertuğrul Gazi Velit bin Velittir. Hüdavendigar Velit bin Velid. Sultan Fatih Yavuz. Abdülhamit Han Hazretleri Velit bin Velid. Kardeşlerim, bugün Mısır'ın, İsrail'in, Çin'in zindanlarında Ayyaşlar, Selemeler, Allahu Ekber diyenler Ramazan ayında işkenceye maruz kalıyorlar. Eğer bizim Allah Resulü Aleyhisselam gibi dualarımız, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi camilerimizde amin diyen müminlerimiz var, Osmanlı gibi velitlerimiz olursa, Allah'ın inayetiyle namazlarımız, oruçlarımız, zekatlarımız öyle fetihlere yol açacak ki Mısır zindanlarından, İsrail zindanlarından Müminler, Ayyaşlar, selameler Allahu Ekber diyerek çıkacaklar Ama dua Ama Ebubekir Bekir gibi bir iman Hazreti Velid gibi bir yürek lazım Osmanoğulları, Ertuğrul Gazi'nin çocukları, Velid bin idi bu ümmetin onlar. Akıncıları, onların olduğu zamanlarda mümine kadınların onlara kafirler, zalimler ellerini uzatamazlar. Osmanlı vardı onların arkasında. Müslümanların çocuklarını yetim bırakamazlar, babalarını öldüremezlerdi. Çünkü onların arkalarında ümmetin kahramanı mesabesinde olan Velid bin Velid'i mesabesinde olan Osmanlılar vardı. İsrail çarşaflı bir kardeşimizi Yahudi vuruyor. Çarşafıyla kanlar içerisinde yerde yatıyor ümmetin kızı. Orada o askerler onun cesedi, onun naşır kanlar içinde orada dururken onlar keyifle orada kahve içiyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselama bu manzaralar, bu hadiseler gelince sabah namazında onlara dua ediyor. Ama orada onların derdiyle hemhal olan asabı var. Oradan kahramanlar çıkıyor. Yani bu ümmet yeniden bir devletle kurtulacak. O devletin velit bin velit mesabesinde akıncıları, delileri, hüdaven nigarları, fatihleri, yavuzları olacak. Eğer biz sahabe gibi dua edersek, Allah Azze ve Celle ümmetin yeniden yolunu önünü açacak kardeşim. Bütün bu rivayetler Buhari'de. Niçin orada var bunlar? Bu ayeti nasıl anlayacaksınız? Bu ayet hayatımıza nasıl tatbik edilecek? Kardeşlerim neden dua ediyoruz? Niçin Allah Azze ve Celle'ye yalvarıyoruz? İkinci rivayet yine İmam Buhari'den. Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki Buhari'de onun üzerinde Enes radıyallahu anh efendimizin bununla alakalı rivayeti var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberdeler. Hutbe irade ediyorlar. Mescid-i Nebevi'ye gidenler görürler, orada bir kapı var, Babur Rahme, rahmet kapısı. Oradan içeriye bir bedevi, oradan içeriye bir köylü geliyor. Efendimiz Aleyhisselam hutbe irad ederken tam karşısına geliyor, karşıda duruyor. Ya Resulallah, heleketil emvalu van subul fed'ullaha eni zhîfenâ. Ya Resulallah hayvanlarımız mallarımız helak oldu Yollar kesildi hayvanlar yolda yürüyemiyor ot kalmadı Ürünlerimizi çarşıya götüremiyoruz Ellerini kaldırıp dua etsen Allah bize yağmur gönderse Ya Resulallah diye yalvaran Bir bedevi var Peygamber Aleyhisselam'ın karşısında Allah Resul Aleyhisselatu Vesselam minberde konuşmayı kesiyor Medine'ye haftalardır bir damla yağmur yağmamış, gelmemiş. Efendimiz elini kaldırıp Allahum meskina, Allahum meskina, Allahum meskina. Yağmur gönder, yağmur yağdır ya Rabbi diye Peygamber Aleyhisselam dua ediyor. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki: Hepimiz mescitteyiz, tavan açık semayı görüyoruz. Ne bulut var, ne bulut parçası var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ederken, bir anda Allah Resulü Aleyhisselam'ın arka tarafında bir bulut oluştu. O bulut semanın ortasına geldi. Semanın ortasında bulutu yayıldı, semayı kapladı. Bir anda yağmur yağmaya başladı. Öyle yağmur yağdı ki Medine'de. Tam bir hafta yağmur devam etti. Bir hafta sonra Allah Resulü Aleyhisselam yine minberdeler yağmur yağıyor. Aynı kapıdan yine aynı adam geldi çamurlar içinde. Bu defa diyordu ki, Ya Resulallah, Heleketil emvalü vankataatissubul fedullaha yumsikaha, ya Resulallah mallarımız, hayvanlarımız yağmurdan helak oldu. Yollarımız çamur oldu ya Resulallah. Allah'a dua etsen, ellerini kaldırsan o bulutlar yağmur indirmese. Efendimiz Ali ellerini kaldırıyorlar. Allahumma havaleyna ve aleyna. Ya Rabbi yağmuru, bulutları üzerimize değil çevremize gönder. Bir anda Medine'nin seması, bir padişahın başındaki taç gibi açıldı, yarıldı. Bulutlar başka tarafa gitti, güneşi görür olduk, yağmur yağmıyor. Kardeşlerim, Medine'de peygamber dua ediyor. Haftalardır bir damla yağmur yağmamış, elini kaldırıyor yağmur öyle yağıyor ki bir hafta devam ediyor. Bir hafta sonra ellerini kaldırıyor Ya Rabbi etrafımıza insanlar helak oldu, bulutlar etrafa gidiyorlar. Peki Allah Resulü Aleyhisselam'ın dualarına icabet eden Allah Azze ve Celle neden bizim duamıza icabet etmiyor kardeşlerim? Dua eden Peygamber, o Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatına bakın. Sahabe radıyallahu anhum diyorlar ki اِشْتَكَنْ نَب۪يُّ felem yakum leyleten اَوْ لَيْلَتَيْنِ Allah Resulü gece yaralarında kalkar sabaha kadar namaz kılar Ayakları yarılır o halde kıyamda durur Sadece iki gece peygamber teheccüde kalkamamıştı sallallahu aleyhi ve sellem Şiddetli hastalığa maruz kalmış İki gece biz biliyoruz ya bir ya iki gece kalkamadı peygamber Allah Resulü Aleyhisselam'ın eviyle münasebetini anlatırken diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatu Vesselam tarakan nebiyyü Fatımete ve aliyyen Leyleten lissalati Gece kalkıyor Allah Resulü Aleyhisselam Gece yarısında kızı Fatıma'nın evine gidiyor Damadı Ali'nin yanına gidiyor ''Kızım, damadım, teheccüd namazına gece kalkar mısınız?'' diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam dua ediyor. Orada amin diyen delikanlılar var. Orada amin diyen o dualara icabet eden sahabi var. Onlardan bir tanesinin babası Ömer, oğlun adı Abdullah. Abdullah diyor ki, ter taze bir delikanlıydım.'' İnsanlar gelir Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a rüya anlatır. Ben de rüya anlatmak isterdim. Görsem de rüyayı ona anlatsam, onun karşısında dursam, bir gece rüya gördüm. Rüyayı Allah Resulü Aleyhisselam'ın eşi ablam Hafsa'ya anlattım. Ablam Allah Resulü Aleyhisselam'a anlattı rüyayı. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, Ne'mer <Ni'ma> racul Abdullah لو كان يصلي من Abdullah ne güzel bir çocuk ne güzel bir delikanlı bir de gece namazları olsa bir de teheccütleri olsa peygamber duasına adam hazırlıyor mescidinden Ayşe için peygamber selemeği için peygamber veli için dua edecek ama o dualara icabet edilmesi için hesabına hazırlıyorlar abdullah gece namazlarına kalksa diyor peygamberin dualarına gece yarılarında abdullah'ım amin dese ondan sonra abdullah peygamber aleyhisselamın bu ifadesinden sonra geceleri uykusuz geçirir peygamberin mescidinde kalır orada durur şimdi şuralarda yaşlılar değil ümmetin gençleri var Delikanlılar var Şuralarda itikaflarda bekleyenlere selam olsun Ümmetin Abdullahlarına selam olsun Filistin'e Gazze'ye Muhammed Mürsi'ye Çin zindanlarındaki mazlumlara yapılan dualar Allah'ın inayetiyle Abdullah olursak Allah onlara icabet edecek Önce Abdullah ol Müslüman Önce Abdullah ol, önce Ebu Bekir gibi, önce Ömer gibi Müslüman ol. Peygamber aleyhissalatü vesselam, kızının evine gidiyor, gece namazına kaldırıyor. Ya benim evim, ya senin evin kardeşim. Gecenin yarılarına kadar orada ekranlarda televizyonlar, magazin programları, anadan uğrayan kadınlar, onlar izlenir Müslümanın kızı sabah namazına kalkamaz Va murahke bir Salati WhatsAppsa bir aleyha Sen onu sabah namazına kaldıracaktın. Eğer ben, sen namaz noktasında, oğlumuza, kızımıza, kardeşimize karşı vazifemizi yapmıyorsak, Peygamber gece yarısı kızının evine gidiyor, onu teheccüd namazına kaldırıyor. Allah nasıl benim senin duana icabet etsin kardeşim. Peygamber aleyhisselam geliyor. Enes bin Malik diyor ki Efendimiz girince bir ip vardı. Bir ip iki tane direğe bağlanmış. Efendimiz ma hazel hablu buyurdu bu ip neyin nesi? Dediler ki ya Resulallah eşiniz Zeynep bin Cahş gece sabahlara kadar ibadet ediyor. Yorulunca o iplere tutunuyor o halde kıyamda kalabilmek için o iplere eşiniz Zeynep kendini bağlıyor ya Resulallah. Ey ümmetin kızı, İslam'ın kızı, Filistin'de Allahu Ekber diyen kızları vuruyorlar. Mısır'ın, Çin'in zindanlarında örtülerinden dolayı ümmetin kızları var, şehitlerimiz, şühedamız var. Eğer Rabbim benim duama icabet etsin diyorsan, ...moda tasarımcıları gibi değil... ...Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın emrine göre giyineceksin... ...onların kılavuzlarına göre kıyafetini belirlemeyecek... ...Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın eşi Hazreti Zeynep gibi yaşayacaksın... ...Ey babalar delikanlılar... ...Allah Azze ve Celle udu'uni estecibilekum... ...Bana dua edin duanıza icabet edeyim... Peygamber Aleyhisselatu vesselam ellerini kaldırıyor, indirmeden yağmur geliyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselam yalvarıyor, yollar açılıyor, mazlumlar, muzdaripler kurtuluyor. Ama onlar önce yaşadılar, sonra dua ettiler. Allah Azze ve Celle onların dualarına icabet etti. Ertuğrul Gazi'ler, Hüdavendigârlar, Fatihler, Yavuzlar, onlar yaşadılar, sonra dua ettiler. Allah Azze ve Celle onlara akıncılar verdi. Onlar Allahu Ekber diyen mazlumların yurduna gittiler. Kardeşlerim Müslümanlar, kadınlar, erkekler, bir asırdır ağlayan mazlumlar, Müslümanlar, Rabbim dualarımıza icabet etsin istiyorsak, Önce Peygamber aleyhissalatu vesselam gibi yaşamalı, sonra onun gibi yalvarmalı, sonra mescitlerimizi Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler doldurmalı. O dualara onlar amin demeli, Abdullah gibi delikanlılar, Zeynep gibi kızlar olmalı. O zaman göreceksiniz. <gülüyor> Dua edin bana, duanıza icabet edeyim. Allah o zaman bu mazlum ümmetin duasına icabet edecek kardeşlerim.